Peki kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Tertemiz bir insanı öldürünce bu sefer yine Musa Aleyhisselam da tepki gösterince Hazır Aleyhisselam da ona diyor ki: "Kale em ekulleke inneke lentestati'a alayh sabra." Ben sana demedim mi ki senin benimle arkadaşla sabredecek gücün, tahammül edecek gücün yok? قال إن سألتك عن شيء بعدها Artık bundan sonra ben sana herhangi bir şeye dair soru soracak olursam benimle arkadaşlık etti. Şartı daha ağırlaştırdı Musa aleyhisselam. Çünkü şartlara kendisini riayet etmediğini kabul etti. Diyor ki "Madem öyle ben o zaman bir daha riayet etmesem artık en nihai cezaya yani maksadından mahrum edilme cezasına layık olurum, onu hak ederim. Sen de bana o cezayı versin Nitekim bahsettiğimiz hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselatü selam bu olayları Ve şimdi göreceğimiz bir diğer olayı da Anlattıktan sonra Şöyle diyor Allah Musa aleyhisselama rahmetini ihsan buyursun Keşke Sabretseydi hiçbir şey sormasaydı da Onların başından Geçen daha başka olaylar Da olacaktı ve Rabbimiz de bunları bize anlatacaktı. Biz de böylelikle ne yapacaktık? Bu e, harikulade ade olağanüstü hadiselere dair daha etraflı bilgi sahibi olacak. Ve belki bu vesileyle daha fazla bilgi edinecektik diyor. Evet. Diyor ki, اِنْ سَأَلْتُكَ şeyin شَيْءٍ بَعْدَا فَلَا تُصَهَمْنِ Artık bu hadiseden sonra ben sana herhangi bir şeye dair soru soracak olursam benimle sohbetini, arkadaşlığını bırak orada kes. ''Kad belâğute milledunni uzra'' ''Sen artık beni bırakıp gitmekte de mazur sayılacaksın, haklı olacaksın. Senin mazeretin, beni bırakıp gitmekteki mazeretin yerinde olacak, isabetli olacak.'' Çünkü sen beni zaten uyarmış oluyorsun. Oldun. Arapçada bir darbe mesel var. E'zerah men enzerah. Uyaran bundan sonra kendi kendisini mazur hale getirmiş olur. Yani sakın böyle bir şey yapma. Bunu yaparsan ben de sana şöyle yapacağım. Dedi birisi, öbürü de yaptı. O zaman böyle yaparsan ben de böyle yapacağım diyen kişi o işi yapmakta mazeret sahibi olmuş olur. Kimse onu niye böyle yaptı diye kınıyamaz. İşte bu şekilde Hazir Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı inzar etti, inzar etti, uyardı. Inzar uymak demek uyardı. Yapacaklarında da uyarısına bağlı olarak uyulmasa yapacaklarında da mazur olacağını ortaya koymuş oldu. Onun için Musa Aleyhisselam diyor. sen o takdirde benden ayrılırsan, benimle arkadaşlığı kesersen artık mazur sayılacaksın diyor. Bu konuşmadan sonra bir daha yola koyuluyorlar. Fentaleqâ Yola koyuldular. <Sessizlik> Hatta ize eteyâ ehle karyetini istat'a mâ Nihayet bir kasaba halkının yanına yani bir kasabaya vardıkları vakit istat'a mâ ehle O şehir ahalisinden kendilerine yemek ikram etmelerini istediler. Yiyecek vermelerini istedi. Şimdi biliyorsunuz eskiden öyle dışarıdan gelenlerin gidip de karnınlarını doyuracakları, lokantalar, hazır yemekler vesaire <gülüyor> yok günümüzdeki gibi. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, yabancı bir yere giden bir Müslümanın... <gülüyor> Oranın ahalisi üzerinde üç gün misafir edilme hakkı vardır. Onu üç gün ağırlayacaklar. Ona üç gün ihtiyacı olan yiyeceğini verecekler, ikramda bulunacaklar. Ve bunun karşılığında da bir şey almak yok. Üç gün. Niye? Çünkü yok. E günümüzde bu kurumlar, bu müesseseler, bu hazır yiyecekler oldu. İyi mi kötü mü ayrı bir şey ama böyle bir geleneğe, böyle bir güzel adete de hayat hakkı tanımaz oldu bunlar. Bir şehir eskiden kendi ahalisini tanıyordu. Şehir halkı birbirlerini tanıyorlar. Aralarında bir yabancı da olduğu zaman oluyordu. Yani bu çok yerlerde kalmadı. Belki yerinde değildir, belki yerinde dur ayrı bir konu ama yakın zamana kadar bu geleneğin yaşadığını, yaşatıldığını anlatmak için söyleyeceğim. Yaz günü öyle vakti evde dinleniyorum çocuğu Zannederim İmam Hatip 1 veya 2. sınıftayım. Babam seslendi Beşir kalk dedi Amcana Yer versin Uyan Uzanmış yatıyorum divan üzerinde Bir baktım Babam yaşlarında Fakat hiç tanımadığım bir zat Üzerinde bir entari İşte tanıştırdı Nereden geliyormuş Saudi Arabistan'dan gelmiş Bir şekilde Mardin'e yolu düşmüş Babam onu camide görmüş, bakmış ki ortalıkta kalmış gibi bir hali var. Haydi bize gidelim demiş. Bu bu şekilde. Ben de seneler önce yine hatırlamıyorum. Cizre'ye görevi çık, görevli, görevlendirilmiş. Baktım adam Mardin'e gelmiş ama Cizre'ye gitmesine imkan yok Mardin'den Cizre'ye gidecek. Akşam oldu, araba kalmadı, şu yok, bu yok. Ortalıkta gördüm onu, tesadüfen de tanıştık. Hadi buyurun, ben de evim çocuğuyum yani. Çocuk olarak alıp götürüyorum. Hadi buyurun bizim evimize gidelim. E adam da geldi, bizde kaldı. Ertesi sabah otobüsler veya arabalar çalışınca kalktı, gitti evine. İnsanların ben gideceğim şehirde aç kalırım. Kimse benim yüzüme batmaz. Kimse bana bir şey ikram etmez gibi bir dertleri yok. Ve bu gelenek bakın görüldüğünüz gibi bir peygamber geleneği. Ve bu senin hakkındır. Onun için onlardan yiyecek istiyorlar. Bize yemek verin diyorlar. İstetame ehle. İstifal babı istemek bildirir. Oranın ahalisinden kendilerine yiyecek vermelerini istediler. Haklarını istiyorlar yani. Haklarıdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam misafirin hakkı üç gün ağırlanmaktır. Bir şehre bir yabancı geldiği zaman farz-ı kifayedir onu ağırlamak. Ağırlanmazsa bütün şehir halkı günahkar olur. tüm şehir halkı günahkar olur. Onun için sa'ebal <gülüyor> ayyudayfuhuma. Bunlar ...onları misafir etmek istemediler. Kabullenmediler. Peki ne yaptı bunlar? Feceda fiha cidaran yuridu Orada Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular, derhal o bu duvarı doğrultu verdi, düzeltti. Demek ki kötülüğe kötülükle mukabele yok. Ne güzel bir ahlak. Bunu neslimize, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize bu ahlakı öğretmesini bilmemiz lazım. Kötülüğe kötülükle mukabele kötülüğün sonunu getirmez. Sadece kötülüğü çıkartır, çoğaltır. Kötülüğe iyilikle mukabele kötülüğün sonunu getirir. Bu böyledir. Onun için idfa' billati hiya ahsan. Fe izel ladzi ve beynehu adavetun keannehu waliyyun hamim. Allah'a bu sırada biz anlayama boş. <Gülüyor> Affedecek yerde kan davası gidiyoruz veya kan davası paralelinde işler yapıyoruz. Sen bana haksızca bir tokat mı attın? Ben de sana iki tokat attım ya bari bir tokat. at. Misliyle o kadar da hakkın var eğer oldu varsa kızas hakkın. Ama affederse senin için de daha hayırlıdır. Öbürü için de daha hayırlıdır. Örnek olmak durumundaysan diğer insanlar için de daha hayırlıdır. <gülüyor> Kötülüğü iyilikle bertaraf ediyor diyor. İdfa' billeti hiye ahsen. O zaman göreceksin diyor. Seninle aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dost onu vermiş olur. İyiliğin öyle bir gücü vardır. Ve güçlü insanlar iyilik yapabilir. Kötülük güçlülerin işi değildir. Kötülük maddi imkanları itibariyle güçlü görünseler bile gerçekte ...ruhen, ahlaken zayıf ve seviyesiz insanları birşeydir. Yücelmek isteyenler kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bahsettiğimiz savaş, savaş ve zulmü bertaraf etmek hukuku değildir. O İşte... ...yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular... ...ve... ...onu doğrultu verdi. Tabi burada... ...Kur'an-ı Kerim'in... ...çok güzel bir edebi ifadesi var. Edebi sanatlardan... ...teşhis sanatı... ...dediğimiz bir sanat. Orada diyor... ...yıkılmak isteyen... ...bir duvar buldular... ...o duvarı doğrultu verdi. İstemek... ...özellikle insanlara ait bir özelliktir. Duvarda böyle bir istek... ...olmaz. Ama... ...Cenab-ı Allah öyle bir edebi ifade kullanıyor ki... ...ha yıkıldı, ha yıkılacak demektir. Çünkü insan bir şey irade etti mi yapar. Diledi mi yapar. Duvar yıkılmak istiyordu diyor. O da yıkılmak isteyen bu duvarın isteğini önledi. Onu doğrultu verdi diyor. Musa Aleyhisselam yine dayanamıyor. İtiraz etmiyor ama ecra." <gülüyor> Sen isteseydin bu Cimrilere bu iyiliği yapmaz. Onlardan ona karşılık ecir yap alırdın, ücretini alırdın. Buna karşılık bu sefer Hz. Aleyhisselam buna anlaştıkları şartları hatırlatıyor ve artık bu şartlarımızı anlaşmamızın gereğini uygulama yerine getirme zamanı geldi diyor. Kale haza firaku beyni ve bayniki. İşte bu sözünle bu benimle senin birbirimizden ayrılışımızın ortaya çıktığı an diyor. Bu sözü madem ki söyledin, artık biz birbirimizden burada ayrılıyoruz diyor. Ama <gülüyor> tu pardon. <gülüyor> Şimdi, "Bana bu fırakı benim, benim, seninle benim, seninle benim, seninle benim, senin sabredemediğin, tahammül gösteremediğin işlerin tevilini yani akıbetini, iç yüzünü sana haber vereyim. Öyle ayrılacağız. Haber verip ayrılacağız. Yoksa Musa aleyhisselamın seyahatinin amacı gerçekleşmiş olmayacaktı. Ondan sonra söylüyor ona. اَمَّا السَّف۪ينَتُ ilk olaydan başlıyor. Gemiyi söz konusu edecek olursak diyor. فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Denizde çalışan, denizcilik yapan diyelim, yoksullara aitti. Araplar denizcilik bilmezdi. Hatta gemiden korkuyorlar. Cidde taraflarındaki yani Kızıldeniz sahillerindeki, Yemen sahillerindeki Araplar dışında özellikle Çor Arapları gemiden deniz yolculuklarından bayağı korkarlarmış. Fakat daha İslam'ın ilk yıllarında Hazreti Ömer radıyallahu anhu zamanında Muaviye'nin Şam vadiliği esnasında Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın halası'nın da bulunduğu bir deniz yolculuğuyla Kıbrıs fethediliyor. zaman. hicretin aşağı yukarı 23-24 yıllarında 25 yıllardı bu haram. Um haram ile birlikte haram bir um haram bir hala şeyi hala Sultan Mescidi diye duruyor yani demek istiyorum ki kuran ı Kerim'de deniz ve denizcilikle alakalı birçok ayet-i Kerime aynı zamanda İslam ümmetinin ilk zamandan itibaren ilk dönemlerden İslam'ın ilk tarihinden itibaren denizciliğe denizciliğe ve deniz kuvvetlerine deniz ticaretine ehemmiyet verdiklerini görüyoruz. O ayrı bir konu. Başlı başına bir tarih. Yani İslam'da denizcilik tarihi apayrı bir şey. Vasco da Gama'nın Kullandığı haritalar Müslüman haritalarıydı. Yani bunu bizzat Batılı oryantalistler dahi söyler ve itiraf ederler. Soyunumu ma ne maalesef bilmiyoruz. Yine gemilerine yol göstericilik, rehberlik yapan yapanların başında İbin Macit diye bilinen bir Arap denizcisi onlara yol gösteriyor. فَأَرَبْتُ en اَعِبَهَا Yani bu denizcilik de bu gibi ayetlerin irşadı ve yol göstermesi. Kur'an okunup da sırf kelimeleri sınırında durulacak bir kitap değildir. Her bir kelimenin, her bir ibarenin işaret ettiği, gösterdiği bir hedef vardır. Sana, Müslüman'a kazandırdığı bir vizyon vardır. Onu yakalamak çok önemli. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌّ يَأْفُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Onların gittikleri yerde, arkalarında yani gittikleri yerde de, yolculuk yaptıkları yerde de, her bir gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Zorla el koyan bir hükümdar vardı. Özellikle kusursuz gemileri sapt ediyor, ele alıyordu. Onun için diyor فَأَرَبْتُ اَنْ اَعِبَهَا Ben o gemide bir kusur yapmak istedim. Çünkü onların gidecekleri yerde kusursuz her bir gemiyi gasp yoluyla hak etmediği halde zulmen ...alan bir hükümdar vardı. Burada da zalim yönetimlere... ...ciddi bir gönderme var. Peygamber aleyhissalatü ne diyor? Yedi grup insanı... ...hiçbir gölgenin olmadığı bir günde... ...Rahman olan Allah'ın arşı kıyamet gününde gölgelendirecektir. Bunların birincisi İmamun Adil'dir. Adaletli bir imam, bir devlet başkanı, bir yönetici. Niye? Çünkü onun bir adaleti... ...koca yönetim altındaki milyonlarca insana rahmet olur. Onun aynı şekilde bir zulmü belki milyonlara zarar verir. Onun için... الظلم ظلمات يوم القيامه gününde zulumat olacaktır birçok karanlıklar kıyamet gününde zulumat içerisinde olanın da cennete girmesine imkan yoktur çünkü müminler nurlarıyla cennete giderler nurları önlerinden sağlarından gidecek. Onlar da içerisinde yol alacaklar. Gelelim o genç çocuğa. Küçük çocuğa. <gülüyor> küçük çocuğa gelince diyor. Fekâne ebevâhu mu'mineyni Onun anne babası mü'min iki kişiydi. <gülüyor> Biz o çocuğun Anne babasını yormasını, yormasından korktuk. Onlara zorluk çıkarmasından korktuk. İrhak, bitkin düşürmek demek. Onları bitap düşürmesinden, takatsiz bırakmasından, onları çok uğraştırmasından korktuk. Diyor. Ve Mümin bir... Anne ve baba için gerçekten en ağır imtihan, en zor gelen şey evlatlarının Allah yolunda yürümediğini görmeleridir. Mümin bir anne ve babaya dünyada bundan kendilerinin maazallah tuğyan ve küfre girmeleri hariç, bundan daha ağır bir imtihan bulunamaz adeta. Rabbi muhafaza et. Tuhyan sınırı aşmak demek. Haddi aşmak demek. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın gemisinin tufanından, gemi tufanda gemisinin yüzmesinden bahsedilirken inna lamma taghal ma'u habalnakum fil câriye şüphesiz bizler su tuğyan ettiği zaman yani seviyesinden daha yükseklere normal bulunduğu seviyeden daha yükseklere çıktığı zaman o akıp giden gemide sizleri taşıdık diyor. Haddlerini aştılar. Haddi aşarak ve nankörlük ederek kafirlik ederek onları yorup bitkin düşüreceğinden korktu. Demek ki iman sahibi olmanın farkında olunsun veya olunmasın Cenab-ı Allah tarafından bir şekilde kullanması da söz konusu. Mümin olanların kullan kullanmaları Cenab-ı Allah tarafından söz konusu. Bu onlardan biri. aradna Devam ediyor. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرَبْ مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمَا Biz de istedik ki Rableri kendilerine hem ondan daha temiz, hem kendilerine karşı daha merhametli olacak birisini vermesini diledik. Onun için ondan aldık. Onu öldürdük, Rabbimiz onlara kendilerine daha iyi davranacak, daha hayırlı, daha çok merhamet edecek birisini vermesini istedik. Ve emmel cidar, ara gelince, fakana lı gula mennyetimeni fil medine medine yetim iki çocuğa ait idi gula mennyetimeni fil medine O duvarın altında onlara ait bir de hazine vardı fil medine medine da babaları da salih bir babaydı Fe lı gula mennyetimeni fil medine medine o yetim güçlerine, kuvvetlerine erişecekleri bir zamana gelmelerini istedi. Ve o vakit güçlü kuvvetli olacakları zamanda kendi işlerini ele alıp yönetebilecekleri bir zamanda kendilerine ait olan hazinelerini çıkarmalarını diledi. Rahmeten min Rabbik. Rabbinden bir rahmet olarak bunu yaptı. Burada da tabi gerek Geminin kırılmasında yoksullardan bahsediliyor. Mesakin ya'maluna fi'l-bahr. Cenab-ı Allah çaresiz ve yoksullara bile çalışma yollarını gösteriyor bize. İslam devleti, İslam toplumu yoksulları da gerektiği gibi himaye etmek durumundadır iki. Çünkü ...onların maslahatına olan bir iş yaptığını görüyoruz. Burada da aynı şey yetimler hakkında söz konusu. Yetimler hakkında. Bir öncesinde çocuklar ile alakalı. Yetimlerin... kullanması, gözetilmesi... ...İslam devletinin, İslam ümmetinin sorumluluğudur. Elbette bir yetimin... ...anne babasının yerini hiç kimse tutamaz. Fakat İslam... Yetimin mümkün olduğu kadar ailenin sıcak ortamında yetişmesine özelle, özellikle dikkat eder. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ayet-i kerimeleri pek çoktur. Bir kısmını daha önce gördük Bakara suresinde, Nisa suresinde. Bir kısmı ileride gelecek inşallah. Yetim üzülmeyecek, yetim sağda solda bırakılmayacak. Yetim kendi yetimliğiyle Baş başa bırakılmayacak Ve buna benzer Yetim ile alakalı ahkam Yetimin malı Serveti varsa Himaye edilecek O yetimin malını Kollayıp Koruyan hatta ticarette Kullanan hiçbir şekilde Eğer muhtaç değilse O malını değerlendirmesinin Karşısında ücret bile Alamaz onu Allah rızası için yapacaktır. Mükafatını Allah verecektir. Bu şekilde yetimin kullanıp gözetlendiği bir cemiyet, bir toplum, yetimin Allah'ın yetim üzerindeki merhametinden de toplum olarak da istifade ederler. Ve mümkün mertebe yetime yetimliğini hissettirmeyeceğiz. Hadis okumuş hanımefendi işte yetimin başını okşamak söyle sahiptir. Görüyor yetimi. Gel gel gel yetim çocuğum gel. Senin başını okşayacağım hemen. Sen nasıl geleceksin? Yetime yetimliğini hissettirmeyerek icra olsun. Gel gel gel senin başını okşayacağım hemen. Bunları ben kendim görmedim ama bizzat görenlerden birebir dinledim. Ya diyor böyle yetime denir mi dedim dermez tabii. Ne biçim böyle böyle yetim başı okşanarak acım ya alınmış? Yani şunu Yetimin başını okşamaktan orada böyle eliyle başını sıvazlamayı kastetmiyor ki. Hı. Çocuğunun başını sıvazladığın gibi Aynen. çocuğun başını nasıl sıvazlarsın? Evinde onu gibi yetiştirip büyüttüğün için sıvazla. Yoksa öyle yolda geçerken, haberdim söyleyeyim bir ailigin çocugun yetimin başında sıvazlamaktan değildir bu. Bunun da Allah için yapılması halinde elbette bir ecidi vardır ama hadisin kastı sadece ondan değildir. Sıvazlamak bir neticedir, Başlı başına bir hadise değildir. Ona dikkat etmen lazım. Ben diyor bütün bunları kendim kendiliğimden yapmadım. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ emri Zalik ta'vilu ba lem sabra. İşte bu senin tahammül gösteremediğin, katlanamadığın hadiselerin, olayların iç yüzüdür. İç yüzü bunlardır diyor. Böylelikle Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam kıssasını başlarından geçen ve sadece bu surede yer alan bu hadiseyi, hadiseleri öğrenmiş olduk. Bir kısmına dilimiz döndüğü kadar ifade yerindeyse kıssadan çıkartılacak birçok hükümler var. Bunların bir kısmına temas ettik. Sırf Kehf suresi üzerine ki birçok sure hakkında birçok alim Ayrıca bağımsız tefsirler yazmıştır. Sırf Kehf suresinin tefsirini konu alan birçok tefsirlerinde de yazılmış olduğunu, sadece konusu o Kehf suresinin tefsiri. Birçok surelerin bu şekilde var. Ki Kehf suresi de ile alakalı onun özellikle kıyamet fitnelerinden koruyucu olduğuna dair e, hadisler dolayısıyla da Kehf suresine ehemmiyet verilmiş ve şey Şimdi daha önce hatırlarsınız surenin e, sureye başladığımız sırada Mekkelilerin Yahudilere gidip bizim aramızda çıkan bu peygamberin peygamber olup olmadığını nasıl sınayacağı siz kitap ehlisiniz bize bir şeyler söyleyin gidip onu sınıyalım diyorlar. Onlar da ona... Üç hususa dair soru sorun. Size iki hususu anlatır, etraflıca anlatır. Üçüncü husus ile alakalı da çok kısa cevap verirse bilin ki o hak nebidir. Başka türlü cevap verirse değildir diyor. Gerçekten bu surede de, de bu soru sorulan soruların ikisi, üç sorunun ikisinin cevabı bu surede öbürü daha önce de geçti. İsra suresinde geçti. İki soru etraflıca açıklanacak olan iki soru neydi? Bir bir kavimlerinden ayrılmış ve uzun süre uykuya çekilmiş gençlerin haberi iki dünyayı bir baştan öbür başa dolaşmış olan kişi ile ilgili haber durumu ne? Üç Ruhun, ruha dair sorusunu. Bu iki soru daha önce malum. Ve yese'elûneke anil ruh kulir ruhu min emri Rabbi sorusu geçmişti İsra suresinde. Ve daha önce sen yarın şu işi inşallah demedikçe yapacağım demeyesin diye uyarısı ile birlikte. Ondan sonra burada da Tehf suresinde sözü edilen ve sorulması istenen soruların ikincisi olan Zülkarneyn ile alakalı soru. Diyor ki Ve yeselûneke an Zülkarneyn Sana Zülkarneyn hakkında da soru soruyorlar. Karneyn iki boynuz demektir. Karp boynuz fakat iki uç manasına da gelir. Burada yapılan muhtelif tefsirlerden birisi de bunun dünyanın doğusundan batısına kadar giden veya dünyanın çok geniş bir alanın üzerinde hakimiyet kuran bir eski hükümdar faziletli bir zattan bahsediliyor. Tabii konuyla alakalı çok muhtelif açıklamalar, tevcihler vesaireler var yok filandır yok şudur yok budur. Kanaatimce bunlar ilmi ve sağlam delillere dayanmadığı için Kur'an-ı Kerim'in de maksadı onları anlatmak olmadığı için bunlar çok önemli değildir. Önemli olan surede anlatılan bu kıssada surenin ve Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde nelerin verilmek istendiğidir. Onları nispeten yakalamaya çalışacağız inşallah. Sana Zülkarneyn'e dair de soru soruyorlar. Kul Se'eklu aleykum minhu zikra Az önce ruh ile alakalı soruya benzer bir soru burada. De ki onlara ben size ona dair bir kısım zikir okuyacağım. Ona dair bir miktar söz edeceğim. Yani bütün hadiselerini değil onunla alakalı bir kısım bilgi vereceğim diyor. İnna makkanna lehu fil ard Bu sefer sözü Cenab-ı Allah alıyor ifade ederler. Biz yeryüzünde ona imkan ve iktidar verdik. Makkanna lehu ona imkan verdik. İktidar verdik, güç verdik, kuvvet verdik. Ve ateynahu min kulli şey'in sebaba ve biz ona her bir şeyden de bir sebep, bir çıkar yol, bir çare göstermiştik. فَاَتْبَعَ سَبَبًا Derken bizim ona verdiğimiz yollardan bir yolu takip etti. Her bir maksada uygun bir yol olduğunu gösteriyor burada. Birkaç defa daha tekrarlanacak. Maksadımız neyse o maksada götüren yolu izlememiz öğretiliyor bize. Neyse maksadımız. Ümmet olarak maksadımız bellidir. Ferd olarak maksadımız da belli olmalıdır. Ferd olarak ümmet olarak maksadımızın çerçevesi içerisinde olan bir maksadı gütmeliyiz. Ümmetin maksadına hizmet edecek bir maksat kendimize özel alanımızla alakalı yapabileceğimiz bir maksat tespit etmeliyiz. Ümmetin maksadı hayırlı ümmet olmaktır. Kuntum hayra ümmetin oğrultuyla insanlar insanların faydasına çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Temuruna bil maruf ve teneun anil munkar ve tu'minun billah. İli emre dersiniz kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a iman edersiniz. Sizin emir ve yasaklamalarınız Allah'a imanınızın çerçevesi içerisinde olur. Emretmek ve yasaklamak konumunda olmak için Güç, imkan ve iktidar sahibi olmak lazım. Bugün İslam ümmeti hayırlı ümmet midir? akidesi akidesiyle elbette hayırlı bir ümmettir. Fakat vakasıyla hayırlı ümmet olmaktan çıkmıştır. Çünkü emreden, iyiliği emreden bir konumda değildir. Kötülüğü engelleyen bir konumda hiç değildir. Bırakın başkalarının üzerindeki kötülükleri, kendi üzerindeki kötülükleri bile bertaraf etmekten aciz. Neremiz hayırlı? Niçin? Çünkü ümmet olarak bizim için çizilen çerçeve ve hedefleri gerçekleştirecek yolları izlemekten aciz bırakıldık. Ve biz de bu acze şuya bu şekilde boyun eğil. 20. yüzyılın başında 1. Dünya Savaşı büyük bir depreme benziyor. Şu an ne kadar cereyan eden İslam dünyasındaki küçüklü büyüklü olaylar bu büyük depremin arkasındaki artçı depremlerdir. Ümmet üzerindeki oyunlar hala bitmiş değildir. Arkasının geleceğinden korkulur. Dolayısıyla ümmet olarak Kendimizi başımıza örülmek istenen çoraplara hazırlıklı ve bu örülmek istenen çorapları veya oynanmak istenen oyunları bozacak güç, kabiliyet ve imkanlarla donatmak durumundayız. Başka türlü hayırlı ümmet olamayız. Emretmek ve nehyetmek konumunda olmak güç ister. İmkan ister, kuvvet ister, kudret ister. Kalabalığınız. Kardeşim, 500 tane bir, 500 eder. Fakat 10 tane 505 eder. Mesele bu. Bizim fert olarak bireysel değerimiz olmalı. Güçlü olmalı. Niteliklerimizi yükseltmeliyiz. İşte Zülkarneyn böyleydi. Nitelikli bir müslümandı. Cenab-ı Allah ona yeryüzünde imkan vermişti. Ama herhalde durum durduk yerde vermemişti. <gülüyor> veya sahip olduğu imkanları gereği gibi kullanmıştı en azından. Belki babasından devralmış. Veya belki Rabbül Alemin ona esbabı halketmiş, kolaylaştırmış bir hale gelmiş. Ama diyor. Bakın burada önceki ayet ve ateinağımın klli şeyin sebebi diyor. Sebep olmadan sonuç ortaya çıkmaz. Ümmetin emredecek ve nehyedecek bir konumda olması bir sonuçtur. Emredip iyiliği emredip kötülükten nehyedebildiği zaman en hayırlı ümmet olur. Yoksa ümmet dinlenmiyorsa. İstediğini söyledi diyorsa Ümmet en hayırlı Konumda olamaz En hayırlı konumda olmayınca da Ne iyiliği emredebilir Ne kötülükten Ya Biz ona her bir türlü Şeyden her bir işten Bir sebep bir yol vermiştik O da bir yol Yollardan bir yolu takip etti Sebep Sebep aynı zamanda yoldur. Sebep aynı zamanda halattır. Sebep aynı zamanda Arap dilindeki manaları merdivendir. Çünkü sizi bir yerlere götürüyor bunlar. Bir yerlere bağlıyor. Bir yerlere ulaştırıyor. Yolla bir yere gidiyorsun. Merdivenle bir yerden bir yere yükseliyorsun. Halatla onu takip ederek seni bir yere sen bir yere bağlanıyorsun. Bu budur. Sebep böyle bir şey hatta اذا بلغ nihayet güneşin battığı yere ulaştığında wajadaha tagrubu fi aynin hamia balçıklı çamurlu bir pınarda battığını gördü bu tabii göz kararıyla bir görmedir yoksa hakikatte güneş haberime dibinde veya etrafında balçık bulunan bir pınarda bakmıyor. Gözgü gö, yani öyle bir yere gitti ki bazıları bunun Atlas Okyanusu, Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyıları olduğu söylerler Allah valide. Ama önemli olan o zamanın şartları içerisinde gidilebilecek en son yere kadar gittiğidir. Yani adalet taşıyan, seti ruhuyla dolup taşmış İnsanlara fütuhatıyla hakka adaleti götüren bir güçlü bir imkan ve iktidar sahibi bir yüce zatla karşı karşıyayız. Örnek bir şahsiyet yani. Ümmetin de böyle bir iktidar sahibi olması ve böyle bir iktidar taşıyacak, iktidarı taşıyacak konumda olması ufku çiziliyor. Wa vejda 'indaha kavma o balçıklı çamurlu pınarın yakınlarında da bir kavim gördü. قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا en تُعَذِّبَ وَا اِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ Sen istersen bunları azaplandırabilirsin, esir alırsın Angarya işlerde çalıştırırsın şunu yaparsın, bunu yaparsın. İstersen de onlar hakkında güzellikle bir yol takip edersin. Güzel bir yol takip edersin. O da adaletli olarak hüküm veriyoruz. Şimdiye kadar kim ne yaptıysa yaptı. Ama şu andan itibaren diyor. Kale emmâ men zalem zulmedene fesevfenu'azibuhum. Biz onu zulmeden zulmeden olursa onu azaplandıracağız. Yani cezasını vereceğiz. ثُمَّ يُرَدُّ ila رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرًا Sonra o Rabbine dönecek. Rabbi de onu görülmedik bir azapla azaplandıracak. Anlaşılıyor ki buradaki zulümden kastı küfürdür. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمْ Onu okuduk. وَاَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ salihah." İman edip salih amel işleyene gelince fe lehu ceza enil ona zaten ceza olarak el vardır yani cennet verilecektir. Bize gelince ve senekulü lehu min emrina yusra kendi işimizden de biz kolay olanı söyleyeceğiz. Ona kolay gelecek şeyler söyleyeceğiz. Onu yormayacağız. Çünkü mümine imanına uygun işler teklif edildiği zaman zor gelmez kolay gelir. Sonra sonra atba sebebi orada demek ki gitti dünyanın batısında devletini, otoritesini, iktidarını oraya kadar taşıdı ve uygulayacağı veya izleyeceği siyaseti özetledi. Yönetim siyasetini anlatıyor bize yani. Adaletli bir yönetim zalimin zulmünü engellemekle işe başlar. Adaleti de, iyiliği de geliştirir, besler, büyütür, yaygınlaştırır. İşte Lukman Aleyhisselam Batı'ya, ee Lukman Aleyhisselam demişim, Zülkarneyn Batı'ya gittiği zaman böyle bir yönetim tesis etti. Ondan sonra Bizi bekleyecek başka yerlerde görevler vardır. Sonra başka sebebe, sonra bir başka yol takip etti Hatta İsa belağa matliy al şamsi, bu sefer güneşin doğduğu yere ulaşınca, ujedha tattlu ala qoumun, lâm nijal lham min doniha sitra. O güneşin öyle bir kavmin üzerinde doğduğunu gördü ki, güneş ile kendileri arasında bir örtü, örtücü bir perde, bir siber kılmamıştık. Birçok müfessir bunu, bu insanların elbise dahi giymesini bilmeyen, beceremeyen, bir çeşit e, medenileşmemiş, uygarlaşmamış insanlar olduklarından bahsediyor. İşte böyle, biz zaten onun elinde bulunanların, her şey bulunan her şeyden haberdar idik. Konuyla alakalı tafsilata girmemize e, dair bir vaktimiz kalmadı. İnşallah önümüzdeki ders bu e, 89. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz tekrar.